Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal Merhaba Yeni yayın döneminde Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programında beraberiz. E, yeni bir e, programa başlıyoruz. Çünkü e, yeni program arkadaşlarımla e, beraberim. Aynı zamanda yeni dalga boyu 95 FM'de Açık Radyo'dayız. E, ve e, şimdi bizim de 8. yayın dönemimiz. Ben size e, merhaba demeden önce e, teknik masada... Ömer Şahin'e teşekkür ediyorum ve program arkadaşlarıma e, seslerini duyurmaları için bırakıyorum. Ben Fahri Aral, günaydın. Günaydın Fahricin, ben de Gündüz. Gündüz Varsaf ve Derya sana da günaydın. Haydi başlayalım bakalım Ada sefer Seferberliğine. <gülüyor> tamam. Çok güzel, ben de Derya Tolgay. Yeni yayın dönemimizde birlikte olacağız. Biz günaydınla başladık çünkü bu bir kayıt bizim salı günü saat 2'de bu yayınımız başlayacağız. Ama bir gün içerisinde neler olur gerçekten bilmiyorum. Her gündem çok hızlı yayılıyor, değişiyor. Şimdi isterseniz ben bir giriş yapayım olur mu? Çünkü geçmiş tamam. dönemlerle ilgili küçük bir özet yapmak iyi olur diye düşündüm. Ee, biz bugüne kadar aşağı yukarı 200'ü aştı sanırım konuk ağırladık. Ee, öncelikle tabii tüm dinleyicilerimize Açık Radyo'ya bu süreçte Dünya Mirası Adalar'daki çalışmaları için ve destekleri için arkadaşlarımıza önceki e, yayın dönemlerinde program orta arkadaşlarımız Asu Aksoy'a ve Alp Orçun'a çok teşekkür ederek başlamak istedik programımıza. Şimdi İstanbul'un nispeten korunmuş e, yeri Adalar Bölgesi. E, biz bizde dünya e, mirası listesine alınması ve iyi yönetilmesi için programlar yapmaya çalışıyoruz. E, çok dilliliği, çok dinliliği, çeşitli farklılıkları ve yan yanalılıkları, ile e, temel bir hak olarak Fransa adalarının e, kültürel peyzajının dünya standartlarına görünme, e, göre e, korunmasını istiyoruz ve bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Tabii vizyonu bununla sınırlı değil elbette. Şimdi geçtiğimiz dönemlerde yaptığımız programlardan tabii geri bildirimler alıyoruz. Telefon, mesaj ve sosyal mecralarımızı da bu arada söyleyelim. Dünya Mirası Adalar Facebook sayfası, Dünya Mirası Ada Twitter. Ve aynı adla Instagram var. Tabii ki geri bildirimler bu şekilde gayet sağlıklı oluyor. Onun için sizden her zaman geri bildirimlerinizi iletmenizi istiyoruz. Çok seviniriz. Bu programlar içerisinde... Derya geri bildirimler nasıl oluyor? Kime nasıl haber veriliyor? Ee, bazen açık radyoya e, stüdyodayken e, telefonla e, geliyor, bazen e, mesaj olarak geliyor, bazen Facebook'a direkt olarak yazılıyor, bazen de e, ve en çoğu da e, adadaki karşılaşmalarımızdan veya e, şehirdeki karşılaşmalarımızdan e, bir fiil e, sözlü olarak geri dönüşler oluyor. Peki o iletişim ee, bilgilerini aktarmakta yarar var mı şimdi dinleyenlere? Ben biraz önce bizim e, iletişim bilgilerini aktardım. E, yani sosyal mecralarla e, bu bilgi akışını sağlıyoruz. E, geri dönüşüm de bu şekilde oluyor. Burada evet, senin evet. eklemek istediklerin e, olacak biliyorum. İstersen e, şimdiden de... E, bu, e, ya hayır, yani girebiliriz. telefon dedim mesela bir telefon numarası varsa iyi olur. Ee, bazen e-postalar bilmiyorum Twitter'dan veya Facebook'tan e, kime yazacağım? E, Dünya Mirası Adalar'ın e, kendi sayfaları var. Ha, sayfanın e, adı Dünya zaman. Mirası Adalar yani oradan araştıracak dinleyiciler. Evet evet, evet bu şekilde evet. araştırıyorlar. Ya da şahsi görüşmeler olabilir. Evet. Zaten size de mesela bu, bu süreçte e, bu programla ilgili veya Dünya Mirası adaların yaptığı çalışmalarla ilgili de e, geri dönüş e, oldu. Sizler de konuştunuz değil mi? E, herhalde e, bu konuda özellikle evet, gündüz, evet, sen evet. çok aktifsin. Bu katılım evet. konusunda da çok hassassın Peki evet. ben devam edeyim mi? Yoksa evet, bu konu açılmışken… Peki, o zaman devam ediyorum. Şöyle, e, Prens Adaları'nın doğası, Prens Adaları'nın yaşayan insan hikayeleri, bu Prens Adaları'nın işte diğer varlıkları, atları, ormanları, bitkileri, e, esasında nesneleri de e, dolayısıyla bütün bu e, kültürel peyzajı barındıran, e, içinde kapsayan alan e, programlar e, e, epey e, önemsendi. Bu arada tabii nesnerele cansız diyebilir miyiz? Ayrı bir konu başlığı Çünkü her varlık kendine özgü bir hayatiyete de sahip. Ve çevresini etkileyebilme gücüne de sahip. Yaratıcı bir özne. Kendine göre üretken olabiliyor. Aynı yetimhanede, ruhban okulunda, Troçkin'in evinde, işte Elan Ticaret Okulu'nda, sanatörümde olduğu gibi. Onun için buna biz kültürel peyzajda da bir varlık diye bakarsak, ee, bu konu başlıkları e, evet çok önemsendi ama bir tarafta da e, katılım konusu var. E, belki şimdi ilerleyen e, zamanda e, programın bu katılım konusunu nasıl açabiliriz, nasıl adalılar ya da e, sadece adalarda e, değil, adalar hepimizin diyoruz. Herkesin bu katılım sürecine nasıl iştirak edeceğini de konuşacağız. Belki burada e, Gündüz e, sen alsan mikrofonu. Evet. <gülüyor> Peki yani Fahri ile bunu tamam. birkaç defa konuştuk. Ee, yani şu şekilde yola çıkabiliriz belki bu bir öneri. Yani çok can alıcı ve günden güne değişen konularda ve eğilmesi gereken konular belki dinleyiciler bunun senin verdiği adreslerle iletişim bilgileriyle işte Facebook dünya mirası adalar sitelerini aktarırlarsa biz de belki radyodan özellikle sen Derya zaten büyükşehir belediyesinden adalar belediyesinden bilgilerin var kimin kim olduğu iletişim bilgilerin var. Biz bir köprü olabiliriz. Yani gelen dilekleri, teşekkür de olabilir, şikayet de olabilir, e, hafif rüya da olabilir. Bunları iletebiliriz mercilere. Yani bir köprü olmaya çalışabiliriz. Dinleyiciler, adalılar ve ilgililer arasında. Evet, bu güzel aslında. Yani böyle bir şey yapmak lazım tabii de ama bana göre önce bu dünya mirası kavramını Adalılardan başlayarak çok iyi kavratmak lazım. Ee, bunu tabii kaç yıldır e, sağ olsun Derya ve diğer arkadaşlar. Ben de az buçuk bulundum e, 3-5 toplantlı ama yani e, bir de adada yaşayan sıradan insanların bu işten haberi olması lazım. E, bu konuda bugüne kadar ne yapıldı çok iyi bilmiyorum ama e, elle tutulur bir şeyi yerel yönetimle vesairede yapmak lazım. Mesela Derya bir giriş yaparken işte adı, adanın dünya mirası vesaire kavramlarının iyi yönetilmesi diye bir şey kullandı. İşte o iyi yönetilmesi içine giren e, kurumlar vesaire falan onlarla nasıl bir ilişki kurulur e, onu bilemiyorum. Orayı biraz açsak derim. %100 katılıyorum Fahri'cim sanırım Derya da katılıyordur. Yani Evet. E, slogan lazımsa adamlar için ada radyosu aynı zamanda evet. şimdiye kadar bu programlar daha çok diasporaydı. Yani ada dışındaki adalar Türkiye ve Türkiye dışında hitap ediyordu. Bir de şeyi alabilirsek aynı çatı altında adamları da alabilirsek e, ilerleyebiliriz bence. Yani miras kavramı böyle somutlanır bence. Çünkü sonuçta... Evet. Bu miras geçmişte kalan bir şey değil, yaşayacak bir şey. Geçmişle beraber gelen ve ileriye taşınması gereken bir şey yani. O anlamda o canlılık, Derya'nın bahsettiği şey çok önemli. Ama o canlılığı da sürekli hale sokmak lazım. Bu da tabii bir yönetim biçimi. E, yönetenler de dahil bu işin içine tabii. Onların e, işte duyarlılığı vesaire falan. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum yani. Yani evet, esnaftan evet. tutun yolda yürüyen adalıya kadar hiçbir şeyden haberi olmayan bahçıvana kadar bugün her köşte bir bahçıvan bu, o bu falan var yani bütün bunların kavranması lazım yani kavram oradan başlayacak bence evet ne dersin Derya? Ee, bir kere program kendi içinde çok e, böyle tartışmaya açık şu anda biz tartışıyoruz bu çok samimi evet. buluyorum ben bunu belki bu tartışmanın içerisine birçok kişi de <gülüyor> dahil olacak dinledikten sonra ve e, bu şekilde bir iletişimi e, ilk adımı daha sağlam atılmış olacak diye düşünüyorum çünkü şu anda e, onlar bakalım ne düşünecekler ne önerilerle gelecekler. Belki bundan sonraki programlarda e, bu e, sosyal mecralarımızı daha e, soru cevap üzerine de kurabiliriz. E, bunu e, özellikle gündüz sen belirtmiştin bunu bu şekilde yapabilir miyiz diye. Belki bu konuyu da açalım şimdi. E, programlarımızdan önce biz bir e, duyuru yapıyoruz. Hem programcılarımızı tanıtıyoruz hem de konu başlığını tanıtıyoruz o konu başlığı ve o çerçeve içerisinde e, adaların adalıların e, soracağı soruları e, eleştiri, öneri her şey olabilir. Onu hem konuğumuza aktarmak hem de kendi e, e, programımızın içine taşımak iyi olabilir diye söylemiştin değil mi gündüz? Evet. Yani şu anda diye yani farın dediğinden yola çıkarak e, yani canlı tutmak. Yani bugün ve yarın Evet. yani dinli şu anda kaç kişi varsa adalı kaç kişi varsa böyle bir radyo olduğunu ve kendi bahçevanıyla, bakkalıyla eee bu otobüsleri süren şoförlerle nedir ada kültürü nasıl bir ada görmek istiyorsun nasıl yaşatabiliriz konuşabiliriz yani böyle bir çağrıda bulunalım adalı dinleyicilerimize. Evet. Bu bu çok çok önemli bence. Çünkü ee, miras kavramı o tür insanlara biraz böyle geçmişte kalan bir şey gibi geliyor. Oysa biz miras kavramının içini doldurup dünden bugüne aktaracak bir şey haline getirmemiz lazım. Mesela yarın böyle bir programda e, ne bileyim adada eski bir esnafı konuşturmak. Sen ne anlıyorsun kardeşim bu mirasını? Bakın mesela e, vakit alacağım ama pastane şur pastane büyük orada ben bir tane resim gördüm asmışlar. O pastanemin kurucusu olan e, Adalı bir e, <gülüyor> Rum vatandaşın resmi var. Şimdi onun Mundi. hikayesi de çok önemli. E, Mundi. Şimdi benim, evet. Mundi. E, şimdi bunlar e, çok önemli. Bahri'cim biz bunun e, bunlar, programını yaptığımızda. Çok güzel. E, ben bilmiyorum e, ama mesela. Bir programdı. Ay, lafını kesmiş olmayayım da şeyi söyleyeceğim. Estağfurullah. Ay, çok çok fazla. Yani bu ıı, örnekler vermek istedim ya size. En çok ıı, dinlenen, e, evet, geri bildirimde. Evet, bu, evet. Bu, bu tam da senin dediğindi işte. Böyle bir şey Tabii oldu. Tabii işte bu. Çünkü bu. tarihi var, geçmişi var, bağ var, diasporası var. Orada bir e, mirasın evet, bugüne evet. kadar gelip yaşatılması evet. var. Çok haklısın. Ve miras yürüyor şimdi. Yani çok e, şey olarak yürüyor. Yani bunu bir faytoncuda somutlaştırabilirsiniz. Ne bileyim çok eski bir esnafta, bir lokantacıda yani bunlar çok önemli şeyler. Yani hı. ama o da geçmişteki mirası bilecek. İşte onun için de evet. ona yönelik çok fazla bir şey yapmamız lazım. Mesela adaya gelen turist dahi mirasla karşılaşsın. Yani iskeleden çıktığı zaman karşısında bir şey görsün. Ha ben ayrı bir yere geldim. Burası nerisi acaba? Ama onu aydınlatacak broşür, rehber <gülüyor> o tür şeyler de lazım. Neyse şimdi, şimdi konuyu dağıtırım ben. Yo yo şu benim yo adım yo, adım yo gayet evet. iyi bir yere değindim çünkü benim de burada <gülüyor> eklemek istediğim bir şey var. E, programımızın jenerik müziği e, dikkat ederseniz böyle bir e, çok gürültüyle inşaat sesleriyle başlıyor. O dönem e, yani biz 8 dönem önce yaptığımız bir genetik e, müziği Galataport'ta Galata Port'ta kazılan e, çakılan kazıklar, e, kentsel dönüşüm, yani İstanbul. İnliyordu adeta ve bu şekilde başlıyor. Oradan vapur abilniyor, deniz suşurtları, martı sesleri, işte doğaya e, barış, iskele deniz, ormanları filan. Şimdi bu, evet, işte bu. Ama e, şu anda yaşadığımız çok üzücü bir durum var. Depremle hepimiz içten dıştan sarsıldık, değil mi? Ve e, evet. bizi bekleyen maalesef böyle bir durum da var. Yani e, sistemdeki e, sıkıntı diyor ki, aday için geliyor çünkü bu ses artık şimdi adaya geldi. E, bana oy ver, ben senin kaçak yapılarına göz yumayım. Sonrasında imar barışı altında seni affedeyim. Sonrasında ranta dayalı kentsel dönüşüm başlatayım. İstanbul'da zemini en iyi yerlerden biri olan ama rant en yüksek olan Bağdat Caddesi'nde başladı biliyorsunuz kentsel dönüşüm. Şimdi niye bu kentsel dönüşümden girdim ben derseniz bu yaşadığımız çok üzücü olaylardan maalesef hiç ders almıyoruz. Ve bu sistem sorununu biz insanlara programlarımızda da anlatmamız gerekir. Yani herkesi suçu ortak ederek bir sistemi devam ettirebilecek miyiz biz? E, biliyorsunuz geçenlerde e, bütün e, Büyük Adanın ormanlarının ekoturizme açıldığı haberi çıktı. Belki önümüzdeki programlarda bunu işlememiz gerekecek. Yani, Bu büyük adanın evet, ormanlarının e, ekoturizme açılması her yere beton ayaklarla e, demirler e, çakıldı. Buralara seyir terasları, panolar, ne olacağı hiç belli olmayan 15 gündür halkla hiçbir şeyin paylaşılmadığı hiçbir kurumdan ne belediye ne küçüğü evet. ne büyüğü ne orman idaresi şehircilik çevre bakanlığı yani aday insanının da yok sayılması. Galiba. evet bu konu içinde fikirlerinizi almak isterim çünkü bir hesap yapmışlar orman idaresi ben ormancı olduğum için özel evet. olarak ilgilendim ama tabii ormancılıkla çok bağım yok 800 milyon dolar bir şey bir gelir 800 yani. milyon lira galiba. Lira, lira. Evet. Yani bu, bu şimdi bunun hesabını bile yapmışsa o zaman burada rantın kime gideceği bilmem ne falan bunlar hep bellidir şimdiden yani. Evet. O, ondan evet. öte yani oraya kimler hangi koşullarda gidecek nasıl denetleyecek o 800 milyon lira derken 800 milyar liralık bir ada yanabilir. Gelen evet. kitlelerin denetilmemesiyle. Evet ve bizim buralar yani yutak alanımız tüm İstanbul için. Kuzey ormanları yukarıda, güneyde e, adaların ormanları. Yüzde 65'i orman çünkü. E, bunu ekoturizme açmak nasıl bir kamu yararı? Bu kurumlarla nasıl bağlantıya gireceğiz biz? Yani kurumlar kendi aralarında da bir bağ kuramıyorlar. Ya bence bir rant kapısı bu, başka bir şey değil yani. Evet. Yani çünkü... Bütün Türkiye'de ben, ben ne gele... yapılabilir şimdi e, sonunda bir konu ele aldık. Ee, e, yani bu olacaksa nasıl olmalı, olmamalı mı? Bu nasıl bir tartışmaya açılılabilir ne? Adamlar bunu nasıl duyuracak tepkilerini, düşüncelerini, arzularını. Değil evet. mi? Madem bu konuyu evet. ele aldık bunu yani canlandırmak lazım bir şekilde. Yoksa aramızdaki tartışmalardan ibaretti olur. Metene işaret şey değil çünkü seferberlik. Butkonda kafanda bir şey var mı Derya? E şöyle e, ben bu süreçte tabii bazı e, savunmalar var mesela e, kuzey ormanları savunması. E, onlarla e, onlardan aldığım bilgide şöyle bir şey var. Ee, hiçbir yere yetişemiyoruz. Her evet. köy yardım istiyor. Her yerde bir problem. Kiminde işte enerji, kiminde kömür, kiminde altın, kiminde işte ekoturizm adında her yer bir e, bir savunma gerektiriyor fakat köylüler de çok, bizlerden çok çok daha iyi savunmayı yapıyorlar açıkçası. Ben adalarda bunu görmüyorum. Bu savunmayı maalesef gerçekleştiremiyoruz. Bak, Onların yani... dediği şu bizlerin de gücü var. Çok yetersiz kaldı. Biz de kendi savunmamız olarak çok e, kan kaybediyoruz. E, evvelden çok daha fazla arkadaşla e, çalışabiliyorduk. Şimdi yani genel olarak bir e, şey var. E, bunu da e, gizlememek lazım. E, artık herkesin kendini köşesine çekilme e, sürecine girdi. Bu, bu, bu çok tehlikeli işte. Zor zamanlarda yapılacak işler değil bunlar sanırım. Belki burayı tekrardan savunmaları birlikte yaşadığımız yerlerin hak savunuculuğunu yapmayı da konuşmamız gerekecek. Peki daha küçük Pardon, örnek belki Derya bunun ne kadar zor olduğunu işaret ettin. Şimdi başkalarının tecrübelerinden yola çıkarak demin Fahri'nin bir önerisi vardı. Mesela adaya gelenleri e, bu ada nedir diye bir küçük bir broşür birkaç sayfalık bir şeyle karşılamak. Mesela bir ada gönleri kurabilirsek bunun metni hazırlanabilir, bunu yani baskı evet. makinesinde bile çoğaltmak kolay yazıcıda 500 tane, 1000 tane ada gönleri her geleni karşılayıp ellerine bunu verebilir veya esnaftan da para toplanabilir bunun için daha şık bir şey de olabilir çünkü esnafın da leyine bir şey bu. Evet şimdi yani bunu bir şeyler o, ve çağırmalıyız adamları veya da adanlar talepleriyle bizi somut bir şeyleri harekete geçirmeye çağırmalı. Evet. E, bu süreçte adaların Nazım imar Planı yapılıyor. E, Ekim'den, geçtiğimiz Ekim'den itibaren bir çalışma var. Geçtiğimiz programda bunu yaptık. E, i̇ki tane e, bu süreci katılım sürecini yöneten İBB şehir planlama uzmanı katıldı. Ve katılımın azlığı, eksikliğinden bahsedildi. Ve en başa şu açıkçası çıktı, unsur. adaların hiçbir adada bir kamusal alan, kültürel bir buluşulacak alan, sinema, tiyatro, toplantı alanı tek bir yer yok. Bu 39 ilçe arasındaki tek ilçe. Hiçbir mekanı yok. Bu kadar buluşamayan, karşılaşmalara, e, karşılaşmalara olmayan e, bu yaşayanlar, mahalleliler e, nasıl kamusal alanlarına sahip çıkacaklar? Problem bu. O kadar az katılım oldu ki e, bazı konu başlıklarında İBB'nin yaptığı Zoom toplantılarında e, konu kendiliğinden zaten ortaya çıktı. Sosyal yaşamda katılan 6 tane adalı vardı düşünün. Zoom toplantısına ve adanın planları yapılırken altı kişi bu Zoom toplantısına katıldı. Konunun kendisi zaten açık ve net gözüküyor değil mi? Duyurusu oldu mu bunun? Evet, tabii Fabio, bravo. Duyurusu evet. da oldu ama ne kadar oldu? Ee, yani e, kamudan hiç kimse yoktu. Belediyenin içerisinden, e, Adalar Belediyesi'nden kimse yoktu. Adalar Allah. Meclisi'nden kimse yoktu. Ee, diğer kurumlardan hiç kimse yoktu yoktu gerçekten bu zaten kendi başına problem. Bu, bunu konuşmakta belki fayda var i̇şte o zaman şey var bu birisi vefat ettiği zaman duyuruluyor falan can cenaze şuradan şu saatte kalkacaktır diye o operler böyle bir şey içinde kullanılır bu saatte böyle bir toplantı var gelin dinleyin veya katılın makinelerinizden evet ama sonuçta fiziki olarak bir yere ihtiyacı var tüm adaların. Evet. O... Haricim, o şey, adaları karşılamak mesela. Senin önerinden gidiyorum gene. Yani el ilanı evet. broşür falan da şart değil. Belediye ya kocaman bir talebe, tabela asın, bir, bir sayfalık büyük bir şey o bile yeter. Müzenin yeri nerede o bile yeter. Müzeye nasıl tabii, gidiyor tabii. o bile yeter. Sadece bir pano. Evet. evet. ama İBB'nin evet. herhalde ilk yapması gereken şey bir kültür sanat merkezini bir an önce adalılara planların içine alıp belki planlara da gerek yok hemen şu anda yapması gerekiyor sanırım eski Ekümanik Patriğin şey taş mektep diye geçiyor yazlık evi bunun için bir restorasyon başladı orada umarım bu amaçla bir kültür sanat merkezi olarak Adalıların buluşacağı bir e, sosyal kamusal alan olarak hizmete girer. Peki e, galiba sen ilerleden yetkilere bir tanıyorsun, var. şahsi temasın var, iletişim bilgilerin var. Onlar şimdi bu programı dinliyorlar mı? Onları duyuruldun bu saatte bizim programımız var bizi dinleyin diye. Evet, e, biz sekiz dönemdir bu şekilde duyurularımızı yapıyoruz. Evet, evet. E, son derece, son derece, üç, evet, son derece, evet son derece kişiye. Arada. Mesela şunu yapabilir miyiz? Program bittikten sonra sen tanıdık arayıp sorabilir miyiz bizi dinlediniz mi diye. E zaten e, şimdi ne o zaman davamdası <gülüyor> <tavanda su dönüyoruz. gülüyor> şimdi, şimdi şöyle evet. olacak, sizin ilk programınız bu, e, çok da hoş. E, hemen telefonlarınıza e, veya işte e, varsa sosyal mecralarınıza hemen e, geri dönüşler olacak. E, ve siz kendiniz zaten birebir iletişim kurduktan sonra da hep birlikte bu, bu verileri oturup konuşacağız. E, hep bu süreç böyle işledi zaten. Hep geri bildirimleriyle oldu. Ve bizim mesela e, bellek çalışmalarımız sahada yaptığımız şu sıra pandemiden dolayı online yapıyoruz. Buralara e, bin kişi canlı yayında katılabiliyor, böyle bir potansiyeli var. Yani Benim miras kaybettim. konusu, şu bellek Yemek çalışması, var. evet, şey var. bu. Öyleyim. Bu tabii bu Açık Radyo'nun e, burada inanılmaz bir katkısı var. Yani bir e, yaşayan yerin hak savunuculuğu yapması açısından tüm mahallelere, tüm e, ilçelere örnek bir şey bu. Yani sadece adalar üzerinden değil, tüm Türkiye'deki her yer için çok örnek bir e, program diye düşünüyorum ben. Programımızın sonuna geldik lütfen. Sizler e, söylemek istediklerinizle bitirelim mi? Fahri'nin sesi çok güzel şarkı söylesin, bir ada şarkısı tuttursun bize. Ama e, başta da söyledik, radyo lazım, radyo, ada radyo. Evet, bir adamlar <gülüyor> radyosu lazım Fahri'ciğim. Evet. adamlara yayın yapacak bir ada radyosu lazım. Peki, programımızı bitirmemiz <gülüyor> gerekiyormuş, uyarı geldi. Tamam, tamam teşekkürler. Hayır. Peki. Haftaya görüşmek için ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Adalar hepimizin. Hoşçakalın. Dünya Mirası Adalık Hazırlayan mevzulanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.